Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Mekke döneminde namazlar abdestsiz mi kılındı? Bilindiği gibi Maide suresi 6. ayet yani abdestten bahseden ayet Medine döneminde inmiştir. Dolayısıyla Mekke döneminde insanlar namazını abdestsiz mi kıldı diye bir soru ortaya atılıyor. Halbuki bu doğru değildir. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman namazını abdestsiz kılmamıştır. Cebrail aleyhisselamın öğretmesiyle birlikte namazını abdestli kılmıştır. Ayrıca önceki peygamberler döneminde de, ta Hazreti Adem'den günümüze kadar namaz ibadeti müşterek farz kılınan temel esaslardan biri olduğu için Abdest de aynı şekilde önceden de bili, bilinen bir gerçekti, emredilen bir ibadetti. Ee, bu ayetin daha sonra inzal olması ise e, ayetin yani e, teyit etmesi, teyit takrir mahiyetinde bir durum ortaya koydu. Yani malumun ilanı gibi bir durum ortaya koydu. Dolayısıyla Mekke döneminde de, Medine döneminde de ve daha önceki dönemlerde de e, abdestsiz kılınmadı. Her zaman e, abdest emri vardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.